Şimdi biz geçen dersimizde sihrin hakikatini öğrendik değil mi? Ehl-i sünnetin ve mutezilerin yanında bunların sihre bakış açısı nelerdir, e, nasıldır onu anlattık. Dedi ki, ehl-i sünnetin yanında kitap, sünnet ve vakayla istişat ederekten ehl-i sünnet demiş ki, sihir hakikattir ve hakikat değildir, iki kısımdır. Yani bir hakiki sihir vardır, bir de hakiki olmayan sihir vardır. ''Hakiki olan sihir, insanların aklına, beynine, vücuduna tesir eden sihirdir. Hakiki olmayan ise el çabukluğu, göz boyama ve benzeri şeylerle yapılan sihirdir.'' dedik. Ve bunun delillerini zikrettik. Lakin dedi ki, özellikle Ehl-i Sünnet bunu söylerken, Muhtezile'nin delillerine cevap verirken Ehl-i Sünnet ne demişti? Demişti ki, ''Biz sihrin ancak Allah'ın izni dahilinde insanlara tesir edebileceğine inanıyoruz.'' Değil mi? Hani Muhtezile demişti ki Ehl-i Sünnet'e, siz sihri bu şekilde kabul edince Allah'tan başa kudret sahibi birilerini kabul ediyorsunuz. Değil mi? Adam istediğini ayırıyor, istediğini birleştiriyor vesaire. Ehl-i sünnet de cevaben de dedi, "Hayır" dedi. Biz diyoruz ki ve ma hum bi daririn bihi min ahadin illa bi Onlar ancak Allah'ın izni ile birine zarar verebilirler, e diye. Şimdi tabii Ehl-i sünnet bunu söyledikten sonra bu defa neyi açıklıyor? Kim sihri kabul ettikten sonra Allah'ın izni olmaksızın sihirbazların tasarruf edebildiğine inanırsa bu insan kafirdir. Tamam. Neden dolayı? Çünkü böyle inanan bir insan sihirbazları Allah azze ve hem rububiyet hem de uluhiyet sıfatını vermiştir. Çünkü mutlak fayda ve zarar verme yetkisi kime aittir? Allah azze ve Celle aittir. Öyle değil ki. Öyle değil midir? Ee, kim de bu konuda Allah azze ve ile çekişirse hem Allah azze ve celle'nin uluhiyetinde hem de Allah Azze ve Celle'nin rububiyetinde onunla çekişmeye kalkmış olur. Ondan dolayı biz sihir'e inanırız. Ama sihrin ancak Allah Azze ve Celle'nin gözetiminde, izninde insanlar üzerinde tesir edebileceğine inanırız değil mi? Size bir sana bir sıkıntı dokunduğunda onu Allah'tan başka giderecek olan yoktur. Bir fayda dokunduğunda da onu Allah'tan başka çevirecek olan da nedir? Yoktur diyor Allah Azze ve Celle. Niye? Çünkü fayda veren de zarar veren de mutlak olarak Allah vecerledirdi İkinci olarak da dedi ki ibahu yeninden Müslü bu da ikinci mesela diyelim bir adam dese ki bugün ben e, tamam sire inanıyorum ama ben sihir e, sihir öğrenme yapma bunun mübah olduğuna inanıyorum dese bu insan ne olur ne olarak öldürülür mürtet olarak öldürülür öyle değil mi mürtet olarak öldürülür sebep çünkü en basitinden alimler sihrin haram olduğunda icma etmişler. Sonra bu defa küfür müdür, değil midir? ondan da ihtilaf etmişler. onu anlatacağız. Ama bir helali haram görmek veya o da bir harami helal görmek icma ile ikisi de nedir? İkisi de küfürdür. Doğru mudur? Doğrudur. 3. olarak da dedi ki ve sahiru yustatabu fe in tabe illa duribat unquhu. Eğer öğrendi, tövbe etti, etti. Etmedi, onun boynu vurulur. Şimdi İslam uleması sahirbazın hakkında iki kısma ayrılmışlar. Sihir yapan, sihri öğrenen, sihri öğreten insan iki kısma ayrılmışlar. Bir grup alim demiş ki sihri yapan da, öğrenen de, öğreten de. İster yapsın, ister yapmasın, ister haram olduğuna inansın, ister inanmasın. Fark etmez kafirdir. Tamam? Niye? Çünkü demişler iki tane bu konuda bizim delilimiz vardır. Birincisi kitaptır, ikincisi vakadır. Doğru mudur? Birincisi kitaptır. ikincisi vakadır. Allah Azze ve Celle ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ sihre. Onlar insanlara sihir öğretiyorlar. Süleyman kafir olmadı. Lakin şeytanlar kafir oldu. Onlar insanlara sihir öğretiyorlar diyor. Allah Azze ve Celle. Doğru mu? Böyle olunca demişler ki sihir haddi zatında küfürdür. Ve zaten demişler biz vakaya baktığımız zaman da Vakada da bir insanın sihir yapabilmesi için şeytana ibadet etmeden, Allah'a has olan bir şeyi şeytana sarf etmeden şeytanın ona yardım etmesi ve onun da sihir yapması mümkün değildir, tamam mı? Öyleyse bu grup alimin yanında kiracı olan görüş de budur zaten, delillerin desteklediği görüş de budur ee, zaten. Bir adam sihirin haram olduğuna inanmış, mübah olduğuna inanmış. Yapmış yapmamış bunlar önemli değil yani sihirle muamele ediyorsa bir adam, sahil ismi varsa onun üzerinde o adam nedir? O adam kafirdir, anlaşıldı. İmam Şafi ise demiş ki ve onun yoluna tabi olan bazı alimler, sihirbaz ancak sihriyle küfre girerse kafir olur. Tamam, sihirbaz ancak sihriyle küfre girerse kafir olur. Şimdi burada İmam Şafii bu görüşü söylediğinde, İmam Şafii bu görüşte e, hata yapmamıştır. Neden? Çünkü İmam Şafii sihirbaz olmadığı için sihrin nasıl yapıldığını bilmiyor olabilir. Öyle mi? Yani sihrin nasıl yapıldığını bilmeyen bir adamın sihirbazı tekfir etmemesi normaldir. Doğru mu? Yani sihrin küfürden hiçbir zaman ayrılmayacağını, sihrin şirkten ayrılmayacağını, ikisinin mutlaka iç içe girmiş olduğunu bilmeyen bir insan, ne diyecek doğal olarak eğer yaptığı sihirle küfür işlerse, kafir olur. Ama yaptığı sihirle küfür işlemezse o zaman ne olmaz? Küfre girmez. Öyleyse İmam Şafi sihirbazı mutlak olarak tekfir etmiyor değil. İmam Şafi sihirbazın yaptığı sihirle küfre girdiği takdirde tekfir ediyor. Yaptığı sihirle küfre girmediği takdirde ise ne yapıyor? Tekfir etmiyor. Ama biz burada ne diyoruz? Tamam bu ayrım doğru bir ayrımdır ama bunun vakada hiçbir benzeri yoktur. Yani küfre girmeden yapılan bir sihir olmadığından dolayı Vakada böyle bir olay olmadığından dolayı, ondan dolayı bu görüş nedir? Bu görüş geçersiz olan bir görüştür. Anlaşıldı. Zaten İmam Şafii'nin bu görüşüne, görüşü hakkında konuşan âlimlerin hepsi de bu noktaya dikkat çekmişler. Demişler yani Allah İmam'a rahmet etsin. İmam, sihirle küfrün birbirinden ayrılabilecek iki şey olduğuna inanıyor. Hani sihir ayrı, küfür ayrı. Sihirbaz yaptığı sihirle küfre girerse kafirdir. Yaptığı sihirle küfre girmezse kafir değildir. Ama hem sihirbazların kendi mesela tövbe eden sihirbazlar, konuşturulan sihirbazlar, üzerine hat ikame edilen sihirbazların da kendi söylediğiyle sabit olan sihirbaz küfür işlemeden, şirk işlemeden kesinlikle şey yapamaz. sihir yapamaz. Anlaşıldı? Yani İmam Şafii'nin niye böyle bir ayrıma gittiği de anlaşılmış oldu bu şekilde değil mi inşallah. 3. mesele ne dedi ki ve sahiru yustatabu fe in tabe ve illa duribat unukuhu. Sihirbaz Tövbeye çağrılır, üzerinde olduğu halden eğer tövbe etti etti etmedi sihirbaz ne yapılır öldürülür. Şimdi sihirbaz kafirdir diyenlere göre zaten ortada bir problem yok. Doğrudur yani bu son kısım sihirbaza kafirdir e, diyenlerin zaten bu konuda bir problemi yok. Kafirse zaten aslen kafirse ve sihir yapıyorsa zaten öldürülür. Öyle mi? Müslümansa sihirbazlığı ortaya çıkmışsa müteedd diye öldürülür. Öyle mi? Hepsi bunlar öldürmeyi hak eden şeyler. Bu da ihtilafı kim yapmış? Sihre küfür demeyenler. Doğru mudur? Şimdi adam sihirbaz e, küfre girmediği müddetçe mutlak sihirle kafir olmaz diyen görüş. E, bu adama ne yapacak ceza olarak? Diyelim birini yakaladı sordu sihirbaz işte mi ben küfre giriyorum? Yok sihirbaz direkt yok ben küfür yapmadım sadece sihirle uğraşıyorum diye. Ne yapacaklar bu adama? Bu görüşün sahipleri. Bunlar eee Normalde e, sünnette varit olan şey sihirbazın öldürülmesidir Yani hani küfrünüz hiç zikretmeden e, Sünnette Seleften varit olan şey Sihirbazların öldürülmesidir Mesela cündep Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ediyor diyor, haddu sahiri darbetun bisseyfi Sihirbazın cezası Kılıç ile vurulmasıdır Yani boynunun vurulmasıdır diye. Lakin bu hadis sahih değil Değil mi? E, Merfu olarak Sahih olan bir hadis değil ama cündepten mevkuf olarak nedir? Mevkuf olarak sahihtir. Yine mesela Hz. Ömer vefat etmeden 1-2 yıl önce valilerine mektup yazmıştır. Ve demiştir ki bütün sihirbazları öldürün. Bütün sihirbazları öldürün diye. Ve onlar da biz Hz. Ömer'in bu emri üzerine sihirbazları öldürdük diyor vali. Yine mesela Hafza annemiz kendisine sihir yapan bir cariyesini öldürtmüştür mesela. Yani bir cariye kendisine sihir yapmıştır. Hafsa annemiz onu öldürtmüştür. Öyleyse sihir küfür değildir veya sihir küfürden ayrılabilir diyen görüşe göre bile e, racih olan şey nedir? Selefin uygulaması, sihirbazların öldürülmesidir. Neden? Çünkü velev küfür olmasaydı bile, yani velev diyorum, yeryüzünde yaptıkları ifsat, insanları itikattan saptırmaları değil mi? Huzuru, emniyeti bozmalarından dolayı Öldürülmeyi hak etmeleri nedir? Öldürülmeyi hak etmeleri normaldir. Burası anlaşıldı mı? Anlaşılmayan bir şey? Bu sihirbazla ilgili anlaşılmayan bir şey var mıdır? Soru soracak olan? Yok. Devam edelim. Ehli sünnet Cemat, cemaat, ehli Cemat, vel cemaat yu'minûne bi'enne'l hasede vel a'yine hakkûl. Nazarın ve hasetın hakk olduğunu iman edenler. Ve annehe mukakkûl tusîgul ibadâ eğer te Allah Teala ذلك Allahu Celle bunu istediği zaman kula isabet eder. Ben izn-i Allah'tan takdiru mahsuda ve Bazen de haset olan öldürür ve üzerinde etki eder. Ve yuğniyunu ora bi vücu bi ta'avvudi billahi Taala min şerril ve şerrinden Allah sığınmanın vacip olduğu gibi haset bunları da insanlar etki yaptığına iman ederler. Karlullah taala Allahu Teala diyor ki: "Komişşerri eden ettiği ettiği şerrinden, Allah'a sığınırız, değil mi? neredeyse kafirler, küfür edenler Gözleriyle seni kaydıracaklar, devireceklerdi. لَمَا سَمِيَا الظِقْرَى Zikri duydukları zaman وَيَقُولُونَ وَدَرْلَرْ اِنَّهُ لَمَجْهُولُ Muhakkak ki delidir derler. وَقَارِنْ نَبِيُّ صَلَّىٰهِ نَبِيُّ صَلَّىٰهِ وَسَلَّمْ لَنْكِي الْعَيْمِ حَقٌ Nazar Evet. Şimdi normalde ehli sünnetin e, inancının temellerinden bir tanesi de ehli sünnet hasedin ve nazarın. Yani aynı demiş olduğumuz şey nedir? Nazar halk arasında kullanılan nazar oldu, nazar etti vesaire, Bunların hak olduğuna ne yaparlar? Bunların hak olduğuna inanırlar. Şimdi birincisi nazar ne demektir? Nazar demek veya göz değmesi demek şu demektir. Bir insanın başka bir insana ya çok aşırı beğenmesinden, ya çok aşırı kıskanmasından ya da kendi nefsinde olan bir pislikten dolayı, kendi nefsindeki hastalıktan dolayı başkalarında olan bir şeye bakıp ona zarar vermesidir. Tamam? Nazar nedir? Göz döymesi nedir? Burada nazarın kısımları da ortaya çıkmış oldu, değil mi? Ya aşırı karşıdakini beğenmekten, ya aşırı karşıdakini kıskanmaktan, ya da insanın kendi nefsindeki bir habislikten e, dolayı başkalarına bir musibet isabet ettirmektir. Yani bakışıyla, duruşuyla, e, düşünmesiyle ona bir belayı isabet ettirmesidir. Tamam Şimdi şu anda şeyi söylüyoruz. Nazarı söylüyoruz. Nazar nedir? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam İmam Bukhari ve Müslüm Ebu Hureyre'den kitapta önünüzde de var zaten. El aynu hakkun diyor. Nazar haktır. Niye? Çünkü cahiliye insanlarında da böyle bir inanış var. Hani Müslümanlar zannedecek ki bu cahiliye inanışıdır. İslam'da böyle bir şey kesinlikle yoktur. Ondan dolayı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu ne yapıyor? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu beyan ediyor. Hakeza, bunun daha açık bir ifadesi, mesela sünnelin rivayetinde, Hakim'de falan. Ee, Amr ibn Rabia, yani geçen e, şeyde, fıkıh dersinde hadisini zikrettiğimiz sahabeyle e, Sehel ibn Hanif adında bir sahabe beraber yolculuğa çıkıyorlar. Yani Resulü ve vesselamla beraber yolculuğa gidiyorlar. Sehel, hem yapı olarak hem kalıp olarak hem de deri olarak pek Araplarda görünmeyen bir güzelliğe sahip. Yolda üzerini çıkarıp, e, Kendine su dökmek istiyor. Amr ibni Rabia da diyor ki yani ben ömrümde böyle güzel bir şey görmedim. O sahabe için söylüyor bunu. O da o anda düşüyor bayılıyor. Yani hemen o anda düşüyor bayılıyor. Alıp Resulullah'a getiriyorlar. Diyorlar ki ey Allah'ın Resulü. Bak işte sehel Buhar'a geldi. Diyor ki هَلْ تَتَّهِمُونَ فِيهِ اَحَدًا Yani onu, onun için birini töhmet altında bırakıyor musun? Yani onu buna yapanın kim olduğu konusunda bir fikriniz var mı? diyorlar ey Allah'ın Resulü bir fikrimiz yok ama Amr ona bakıyordu. Yani çok böyle şey. Amir ona böyle çok e, dikkatli bir şekilde bakıyordu. Peygamber Aleyhissalatu vesselam da Amra diyor ki: "Amir bin Rabia'ya. İzara ahadukum min akhihi ma yu'jibuhu falyad'u lahu bil beraka Sizden biri kardeşinde çok hoşuna giden bir şey gördüğü zaman izara ahadukum min akhihi ma yu'jibuhu falyad'u lahu bil beraka. Onun için hani buareke Allah desin. Öyle mi? Hani onun için bereketle dua etsin. Maşallah desin. Bereke Allah desin. E mesela "Fe innel ayn çünkü ayn yani göz değmesi haktır diyor Aleyhissalatu vesselam. Tamam? Yine mesela Peygamber Aleyhissalatu vesselam sahabesine diyor ki "İsti'izu billahi minel ayn fe innel ayn hak." Yani şeyden göz değmesinin şerrinden Allah Azze ve Celle'ye sığının çünkü ayın yani göz değmesi nedir? Göz değmesi haktır diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tamam? Yine mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifte diyor ki innel ayn innel ayn tudkhilur racule el kabra vel cemele el qidra göz öyle bir şeydir ki adamı kabre sokar deveyi de tencereye sokar Deveyi tencereye kidir demek, tencere demek. Kudur, çoğulu da. Ne demek bu? Yani bir adam öyle bir bakar ki insana, onu öldürür. Bir adam öyle bir bakar ki deve ölür, sahibi onu keser, pişirir manasına yani. Onu tencereye sokar diye. Şimdi biz bu hadisleri gördüğümüz zaman bundan ne anlıyoruz? İki şey anlarız. Değil mi? Bir, İslam'da aynı dediğimiz şey vardır. İkincisi, göz dediğimiz, nazar değmesi dediğimiz şeyin insan üzerinde de tesiri vardır. Tamam Bu hadisler bize bunu gösterir. Bir, bu haktır, vardır. İki, insan üzerinde de bunun neyi vardır? İnsan üzerinde de bunun tesiri vardır. Üçüncü olarak da, şöyle bir soru sormamız lazım bizim. Yani, ee, göz nasıl insana ee, isabet eder? Öyle değil mi? Yani biraz insanın kafasını karıştıran bir mesele. Hani ben sana bakıyorum, sen düşüyorsun, ölüyorsun mesela. Ben sana bakıyorum dün çok zekiydim, bundan sonra artık e, zekan iyice düşüyor. Yani Bu nasıl oluyor diye. Şimdi bu mesele hem eski zamanlarda olduğu için hem İslam'da olduğu için insanların kafasını çok meşgul etmiş, aynı rüya gibi. Yani bunun insan üzerindeki karşı tarafa tesiri nasıl e, olabilir diye. Normalde genel olarak alimlerin görüşü şudur. Yani biz sadece nazar değmesinin, göz değmesinin hak olduğuna inanırız. Ama nasıl tesir ettiği konusunda kitapta ve sünnette açık bir nas gelmediğinden dolayı biz bunun tesirinin nasıl olduğunu bilemeyiz. Yani bu genel ulemanın şey, genel ulemanın e, görüşü. Lakin bazı alimler de bunu açıklamaya çalışmışlar. Yani e, mesela bazıları demiş ki göz, mesela her insan her insana baktığında nazar olmuyor değil mi? Bu bazı insanlara has olan bir e, durum. Demişler bu insanlara baktığında nazar edebilen insanlar Bunların demişler, normalde gözlerinde bir şey vardır, o gözlerindeki şey çıkar karşı tarafa gider, isabet eder, zarar veren şey budur e demişler mesela. Bazısı demişler ki gözle alakalı bir durum yok demiştir. Yani bazı insanların şeytanı çok kuvvetlidir demişlerdir, bazı insanların kötü olan cinler onlara çok yakındır demişlerdir. Baktıkları zaman karşı taraftakine o cinin tesiriyle, o şeytanın tesiriyle Karşıdakinin üzerine Allah Azze ve Celle'den de müsaade ederse eğer karşıdakinin üzerinde bir tesir olur e demişler mesela. İbn-i Kaymül Cevziye mesela şöyle bir açıklama yapmış. Demiş ki insanlara göz değmesinin sebebi ruhlardır demiş ruh. İnsanın içinde var olan insanın cesedini ceset yapan şey nedir? Ruhtur. Öyle değil mi? Niye? Çünkü demiş ki çoğu insan ruhların insanlar üzerindeki tesirini anlamazlar. ''Ruhların insanlar üzerindeki tesirini anlamadıkları için de bu tip meseleleri hiç hiç anlamazlar.'' demiş. Allah Azze ve Celle, herkesi yaratmış ruhlarını farklı tabiatlarda ve farklı kuvvetlerde yaratmıştır diyor İbn-i ''Sen görmez misin?'' diyor. ''Sen utandığın biri sana baktığında hiçbir şey dememesine rağmen senin yüzünde bir kızarıklık oluyor.'' ''Korktuğun biri sana baktığında senin hiç farkında olmadan senin yüzünde bir sarartı oluşuyor.'' Öyle mi? Kendisinden çekindiğin birinin yanına geldiğin zaman ruhunda bir sıkıntı e, oluşuyor, öyle mi? Oysa adam sana hiçbir şey yapmıyor. Yani sana vurmuyor, kızmıyor, bağırmıyor. Sadece bakıyor sana e, mesela diye. Sen görmez misin? Mesela bazı insanlar vardır, meclise girerler, herkeste birden sükunet oluşur e, mesela. Öyle değil mi? Bazı insanların vakarı diğer insanların üzerinde. Normalde adamın burada yaptığı bir şey yok. Doğru mudur? Mesela Selef'in hayatını okuduğumuzda öyle vakur, öyle vakurdu ki insanlar onu gördüğünde başlarını önüne eğerdi doğru mu? Şimdi burada adam bir şey mi yapıyor insanlara? Bak başını bile kaldırmamış yani adam önünden, kendi halinde. Ama diyor işte ruh, nasıl ki ceset cesetten etkileniyorsa, ruh da, ruh da aynı şekilde etkileniyor. Yani ruhların cesetler üzerinde neyi vardır? Bir tesiri vardır. E, diyor Ve bunu da Allah Azze ve Celle yaratmıştır. Bu şekilde ve ruhun tesiri cesedin tesirinden çok çok daha üsttür diyor. İşte göz olan insanların ruhlarındaki habislikten karşı taraflarındaki insanlara da etki ederler diyor. Tamam mı? Genelde. Yani her zaman ruh kötü e, nazar kötülükten olmaz. Bazen insan işte peygamber diyor ya, kardeşinizde hoşunuza giden bir şey gördüğünüzde de şey yapın. Yani demek bazen sen içinde bir kötülük yok. Bir kardeşinde bir nimet görüyorsun. Ya ne güzel diyorsun mesela. O anda kardeşine göz değiyor. E, örneğin yani illa sendeki bir kötülükten kaynaklanmıyor bu ama genel itibariyle göz değmesi kötülükten olur. Ve göz değmesinin hemen hemen temelinde çoğu zaman kıskançlık ve haset vardır. Her zaman değil ama çoğu zaman göz değmesinin temelinde kıskançlık ve haset vardır. Peki insan bundan nasıl korunacak? İşte Peygamber aleyhissalatü vesselamın dediği gibi değil mi? İsta'idhu billahi minel ayni fe inne alayne hakkun. Allah azze ve Celle'den ne yapınız? Allah'a sığınınız çünkü göz değmesi haktır. Yine mesela Peygamber aleyhissalatü vesselam bir sahabe diyor ki Kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme yata'vvzu min aynil canni vel insi hattâ nezeletil muavvizetâni. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mu'avvizeteyn suresi yani Felak ve Nas suresi ininceye kadar sürekli Allah'ın ben insan değmesinden ve cin gözünün değmesinden sana sığınırım dedi. O indiği zaman اَخَزَ بِهِمَا وَتَرَكَ مَا Yani Mu'avvizeteyn'i aldı, onun dışındakileri terk etti yani artık duaları yapmadı. Allah azze ve celle bunlarla sürekli Allah'a sığınmış oldu. Demek ki bu haktır. İnsan üzerinde tesiri vardır. Bu tesirin sebebi de Allah'tır. Çoğu alim bunu biz bilmiyoruz, naslarda açık bir şekilde gelmemiştir diye açıklamıştır. Yani bu tesir nasıl oluyor dediğimizde. Ama bazı alimler açıklamaya çalışmıştır. İşte İbn-i açıklamasını söyledim. Yani ruhların insanlar üzerinde bir etkisinin olduğunu söylüyor ve bu şekilde olayı açıklamaya çalışıyor. Ve bundan sığınmanın yolu da Allah Azze ve Celle'ye ne yapmaktır? Allah Azze ve Celle'ye sığınmaktır. Tamam İkinci meselemiz ise nedir? İkinci meselemiz ise hasettir. Öyle değil mi? Ehli sünnet demişler ki biz hasedin hak olduğuna inanırız ve hasedin hasibin yaptığı hasedin mahsudun üzerinde bir tesiri olduğuna da ne yaparız? Bir tesiri olduğuna da inanırız. Öyle mi? Niye? Çünkü demişler Allah azze ve celle ayet-i kerimede ne diyor? Kul e'uzu bi rabbil felak. Min şerrin ma halak. Ve min şerrig hasiqen iza vekab. Ve min şerrin fil وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدٍ Ne demek وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ Yani قُلْ اَعُوذُ Rabbil الْفَلَقْ min شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدٍ Yani ben bu Rabbe sığınırım. Haset eden haset ettiği zaman onun hasedinden Allah Azze ve Celle'ye sığınırım. Demek ki demiş ehl Sünnet hasedin insanın üzerinde bir tesiri vardır ki Allah Azze ve Celle hased eden hasedinden şeye sığınıyor. Anlaşıldı. Demek ki hasedin insan üzerinde etkisi vardır ki Allah Azze ve Celle insana hasedin, hased edenin hasedinden Allah Azze ve Celle'ye sığınmasını emir ediyor. Hakeze Ayşe annemiz diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı Cibril rukiye ya yaptığı zaman ne diyordu peygamberimize? Bismillahi urkike min kulli şerrin yu'zike ve min kulli hasidin yani bütün hasetlerden de seni Allah'ın adıyla ne yapıyorum? Rukiye ya yapıyorum diyordu mesela Cibril. Demek ki haset. İnsanın üzerinde bir tesiri var ki Cibril aleyhisselam gökten indiğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hasetten de onu ne yapmıştır? rukye şere'i rukiye ona yapmıştır. Öyleyse haseden insan üzerinde neyi vardır? Etkisi vardır. Herkese soru, gene aynı soruyu sormuşlar demişler ki peki Hasidin, mahsudun üzerine etkisi nasıl olur? Yani benim içimde ona karşı bir haset var. Önce haseden tanımını biliyorsunuz değil mi? Haseden tanımı nedir? Tanımı Mesela şimdi örnek veriyorum Diyelim ki benim yanımda bir arkadaşım var Çok çalışkan Bir arkadaşım Tamam mı? Ben böyle hep dedim ki ya ben keşke ben de onun gibi olsam Bu nedir bunun ismi? Bu haset midir? Bu gıptadır Ve bu İslam tarafından teşvik edilmiştir Öyle değil mi? Ama ondaki o özelliğin ondan gitmesini istersem Haset budur Tamam Yani haset nedir o zaman? İbn-i diyor ki bu نعمة الله مع تمني Yani kişinin Allah'ın verdiği nimete buğz etmesidir. Lakin neyle beraber? Onun karşı taraftan gitmesini temenni etmekle e, beraber. Mesela dediğim gibi bir arkadaşımız olur burada. Çok başarılı olur. Çok vaktini düzenli kullanan biri olur. Ona gıpta etmek güzeldir. Yani keşke ben de onun gibi olabilsem e, diye. Ama onu gördüğünde sıkıntı hissetmek e, misal. Veyahut da ondan o nimetin gitmesini temenni etmek e ve onun mesela diyelim e, en ince yolu nasıl olabilir? Örneğin diyelim ki sen ondan nimetin gitmesini istemezsin. Yani bu kadar açık şeytanlık yapmazsın. Ama ne yaparsın? Ona bir sıkıntı geldiğinde sevinirsin. Mesela. Tamam Bunlar şimdi buranın konusu değil aslında. Yani bu ahlak e, dersinde Meneş'te zaten bu konuyu anlatacağız inşallah. Yani konu olarak orada gelecek. Genelde insanlar haset Pis tabiatlı insanlar ve pisliğinden haberdar olan insanlar açık açık haset yaparlar. Yani işte inşallah ondan gitsin, şöyle olsun, böyle olsun diye. Ama bir de ne vardır? Şeytanın avucuna düşmüş ama kendini çok iyi zanneden insanlar vardır. Yani hastalığından haberi olmayan, asıl tehlikeli insanlar vardır. Onlar ne yaparlar? Haset etmezler bu şekil kendilerince. Ama diyelim ki mesela adam maddi durumu çok iyi. Başına bir sıkıntı geldi mi içten içe sevinir adam buna. Haset budur aslında. Yani bu bellidir ki sen ondaki nimetin zeval bulmasını istiyorsun. Veya işte bir mücahiddir, başarı elde eder mesela. Ona başarısızlık olur, başına bir şey gelir ona karşı ince ince bir sevinç oluşur mesela içinde. Bu onun ona karşı haset ettiğini gösterir mesela. Veya bir arkadaşıdır, bir derste başarısızlık gösterir mesela. İçten içe sevinir, hoşuna gider. E, mesela bu onun ona haset ettiğini göstergesidir. Anlaşılıyor değil? Yani e, haset nedir? Kişinin Allah'ın verdiği nimete karşı taraftan gitmesini istemekle beraber boz etmesidir. Anlaşıldı ve bu da eli sünnetin yanında haktır. Kişi üzerinde mutlak surette tesiri vardır. Ha nasıl tesir eder? Allahu alem. Yani yine alimler demişler ki biz bunu hak olduğunu biliyoruz, tesiri olduğunu biliyoruz ama nasıl tesir ettiğine dair bizim elimizde Kesin bir şey yoktur. Nasıl yoktur? Tabi yine bazıları aynı dediğim şekilde açıklamışlar. Mesela demişler ki hasidin yanında kuvvetli şeytanlar vardır ve onu hasedine tabi olurlar. Birine haset ettiği zaman giderler o mahsud olana, haset edilmiş olana isabet ederler. Kimisi bunun ruhsal bir kuvvet olduğunu söylemişler. Tabi haset göz gibi değildir. Yani göz her zaman kötü insandan hasıl olmayabilir. Bazen insan gerçekten bir şey kardeşinin yaptığı bir şey hoşuna gider. Ama maşallah, Allah demediği için kardeşine göz değdirir. Bu adamın suçu değildir yani, öyle değil mi? Ee, ama haset öyle değildir. Haset her zaman habis olan ruhlardan çıkar. Yani hasid olan bir insan her zaman habistir. Ee, ruhunda hastalık vardır, kalbinde hastalık vardır ki insanlara ne yapar? İnsanlara hasar eder. Ve hasedin temeli de nedir? Kıskançlıktır. Öyle değil mi? Haset e, ahlakının e, temeli kıskançlıktır. Anlaşıldı? inşallah. Bundan da bunun şerrinden de nasıl sığınacağız. Dediğimiz gibi muavizete indiğinde peygamberimiz diğerlerini bırakmış. Demek ki muavizeteyn haset için en e, önemli koruyuculardan bir tanesidir. Buraya kadar anlaşılmayan ya da sormak istediğimiz bir şey var mı? Bu kısma kadar. Devam edelim mi yoksa yeter mi? Yeter mi? Tamam. وَاَخِرُ دَعْوَانَا اَلْحَمْدُ لِللّٰهِ رَبِّ